Rafrut amii ila Allah. İnnallah bāsir bil-ʿibād. Allahumma ʿallā wa sallā wa barak ʿalā sījidīna Muḥammad wa ʿalā aāli. wa kama yaliyqū wa بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرطون طبق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي بلها شريك الكريم يا إله الآلمين Zahir ve batınımızı en i maniye ve Kur'an'i eyle münevver eyle. Bizleri iç ve dış bütünlüğüne ile, eylem. Tevfikat-ı bizlere yar eyle Nefsin ve şeytanın elinde bizleri mahvettirme. kuvve ve huzurunla teşrif ve tekrim eylem. Ünlemdeki <gülüyor> cennet ve cemalullah şerefiyle şerefi yâb eylem.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 Huzurunda diyebiliriz, tasafi etmeye çalışıyor, durulmaya çalışıyor, erraklı kazanmaya ve onun esma ve sıfatlarının bizde etmesine müsaile gelmeye çalışıyoruz. Cenab-ı Hak, kıldığımız, kılacağımız mazları haşyet gayri içinde Eda'ya bizleri mahvak eylesin inşallahü teâlâ. Mevzuyu ve mevizeyi bitirirken, İmkan elverirse de Cenab-ı inayetine istinad ederek önümüzdeki derste namazın rükümlerinin manalarına birer tema ve birer bakış yapalım demiştim. Muhakkak ki bir şey kendi tanıyla büyüktür. Bir bütünü büyük bir manayı meydana getiren parçalara kadar kıymetli ise, gün o nisbette kıymet kazanır. Bir raiye tabi düşünün ki onun fertlerinin kafaları, kafaya mütevakkıf meselelerde en ileridir. Bir tebaa ve düşünün ki, onun fertlerinin kalpleri, kalbe mütevakkıf meselelerde en ileridir. Bir tebaa ve raniyet düşünün ki, onun fertlerinin hissiyatı, hissiyatın ileri olması seviyede, en ileri olma seviyede ileridir. İşte böyle bir tebaa toplu olarak ileri bir tebaadır. Böyle bir millet, ileri bir millettir. Böyle bir cemaat, ileri bir cemaattır. Bütünün mükemmeliyeti, eczanın mükemmeliyetine vabetten. Namaz öyle mükemmel bir bütün ki, öylesine insanı kurbu huzura müşerref kılan bir vesile bir vasıta ki, namazı meydana getiren bütün erkan her bir yerleri başlı başına kendi sahasında,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 Gafletin, anlayışsızın, lehviyatın düşünülmesi faiz mevzu değildir. Cenab-ı Hak kemalini arzu istikametinde sal ve gayret eden müminlere kâmilen namaz kılmayı muvaffak kılsın Allah-u teala. Namaz zevkini idrak edenler için çok sevkli fakat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 makadınız üzerine üzerine sürüklenen sürüklenen sürüne sürüne gelecektiniz buyuruyor. Le <gülüyor> etavhuma <gülüyor> Münafıklar üzerine en ağır namaz yatsıyla sabah namazıdır. Zira nifak karşı tarafı bir aldatmadan ibarettir. Samimiyetsizliktir. Yaptığı işlerin içten doğmamasıdır. Sabah namazıyla yatsıya katlanamayacaktır.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 bütün alemi karanlıkta görüyor, kendisine gelen şeyin azlığı içinde, bütün alemi dilenci tasavvur ediyor, kendisine yapılan kadir-naşınaslık ve haksızlık karşısında, alemin kadir-naşınaslık ve haksızlık karşısında inlediğini duyuyor gibi oluyor. Görüyorsunuz, neden oluyor bunlar? Çalıştıran kimselerin ahde vefa, ve ayet duygusunda tereddüt götürür olmalarındandır. Söz verir, sözlerinde durmazlar. Tehdit eder, bazen onu da yerine getiremezler. Ama çalıştırma mevzuunda, çalıştırmaya mukabil size, vaitte ve tehditte bulunan Allah olursa Celle Celaluhu namaz kılarsanız,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 namazı erkanıyla ile eda ederse, namaz temessül eder şöyledir, sen beni muhafaza ettiğin gibi Allah da seni muhafaza etsin. Şayet abdest almaz, alır da namazı sakat kılar, kılar da alaca kılarsa avam ifadesiyle, kah kılar kah terk ederse, namaz diyecektir ki, beni zayi ettiğin gibi Allah da seni zayi etsin. Zayi olan Milel-i İslamiyenin,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 cemaatimizi namaz kılar hale getirsin, bizi dünya ve ahiret, haybet ve husranından masum ve mahfuz kılsın. Vaadinde hülf etmeyen Allah, namaz karşılığında cenneti vaat ediyor. Namaz bir miraç olduğuna göre, Cenab-ı Hakk'ın müşahedesinin en büyük vesilesi namazdır. Namaz kılanlar, kenzi mahvi olarak içinde Rabbini müşahede edenler, Hazır ve nazır olduğuna nice bulunanlar, öğret orada da Rabbi Kerim'i, Rabbi Rahim'i görecek onlardır. Namaz merdiveniyle Rabbin müşahede edileceği aleme insan yükselme imkanını bulacaksın. Her gün hayatınıza beş basamaklı, beş merdiven koyduğunuz müddetçe, vefat ettiğiniz an Rabbinizin rahmetiyle karşı karşıya gelecek, Şurur'dan ne yapacağınızı bilemeyeceksiniz. Mahşerde bu durumda senfinaz olan kimselerin durumunu kuran ı Muysül beyan anlatıyor. Fa'amma men utiye kitabe hubiyye mini fa yakulha kitabiye. Kitabı sağ tarafından verilen. Gelin işte okuyun kitabım diyecek. Anla açık. Yüz ait inşirah içinde kitabını mahşer halkına arz edecek ve okutturacak, memnuniyet gamz edecek her tarafı. Cenab-ı Hak salih cümleye bizi ilhak buyursun, mizanımızı takil eylesin ve bizi mahkeme-i kübrada rüsvay olmadan masum ve mahfuz buyursun. Bu kadar ağır bir ücret veya çok pahalı bir şey karşılığında, günde bir saat Allah'a verecek. Bunu vakileştirecek ve ebediyen inşallahü teala mes'ud olacağız. Namaz arzettiğim gibi dair ibadetle kıyas edilmeyecek kadar büyüktür. Birinin ifade ettiği gibi namaz dinin direğidir, nurudur. Sefineyi dini namaz yürütür. Cümle ibadetin namaz piridir. Namazsız, niyazsız İslam olur mu der? Bir halk değişidir, alan değişidir fakat doğru bir değiştir. Safineyi dini namaz yürütür. Bir millette namaz yok mu dini hayat örsümeye yüz tutmuş demektir. Hususiyle bir milletin okumuşu, mürekkep yalamışı namaz kılmıyor mu? O milletin işi bitik demektir. Mesuliyet duygusu yoktur.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 Değil insanların hukukuna tecavüz. Ayağımı atarken karıncıya dahi basmamaya çalışacağım. Başkasına ait bir ot hukuk olarak irtikap etmemeye çalışacağım. Bu hava içinde bütün hayatımı seni hoşnut edebilecek güviyette yaşamaya keyfiyette yaşamaya çalışacağım. Mümin de böyle düşünecek. Böyle düşünme mecburiyetindedir. Mecburiyetindedir yoksa yalan söylemiş olur. Çünkü günde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 ve övel ma yuhasab alay ve ya ma yuhasab al Allah insanlara farz olarak teklif ettiği şey namazdır. Allah Celle Celału en evvel onu ister. Namaz kılıyor mu? Bize de bir insanın mezayara faziletlerinin destanını getirdikleri zaman.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 Eda edilecek şey yine namazdır. Dini, mübini, İslam'ın çok emirleri terk edilecek. Fitne ateşi her yerde yanacak. Ve içinde cayır cayır yananların hadd-i hesaba gelmez, rakamlar hadd-i hesaba gelmez hale gelecek. Fakat bu hava içinde dahi Allah'a kulluk olarak eda edilen bir şey devam edecek namaz. Ve ahire mâ yebukâ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 Allah secde etmeyen bir alın bırakmayacak bu millet içinde. Hepsine secde ettirecek, hepsini huzuruna koşturacak, hepsine miraç yaptıracak ve öbür alemde hepsine cemali ve kemalini müşahede ettirecek, içlerini sürur ve huzûra gark edecek. Ve ilk defa müminin hesap vereceği şey de namazdır. Başka bir hadisi şerifte,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 ve secdeye koydukları başlarından tanırım buyurmaktadır. Sımahum fi vucûhihim min eteris Alınlarında secdenin izi gamzeder. Bakan bunların secde eden insanlar olduğunu anlar alınlarından. Yüzlerde bu kadar berrak, bu kadar hakikat gamzediyor, bu kadar Allah'la kavi münasebetin ifadesini dile getiriyor.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 وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِي وَاَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ Allah'ın fermanına iktida ederek tam bir taharetle namaza geliyoruz. Dışımızı yıkıyor, halkın tiksinmesine vesile olabilecek şeyleri izale ediyor. resul Ekrem'in bir duası vardı namaza durduğu zaman. Allahumma ba'id bayni wa bayna khataaya ya kama ba'adta bayna al-mashriq wal-maghrib. Allahumma naqqini min al-khataaya kama yunqqas thawb al-abyad min ad-danas. Allah'ım benimle hatalarımın arasını mağrip ve meşrik kadar aç ve uzaklaştır beni hatalardan diyordum. ''Allah'ım beni yıkanan Yunan elbiseler gibi yıkayu, üzerinde hiçbir kir, hiçbir leke kalmasın.'' buyuruyordum. Bir tam dış temizlik içinde namaza geliniyor. Başkalarını tiksindirmeye vesile olacak her şeyden tevekkü ediliyor. O kadar ki buyuruyor, ''Soğan, sarımsak ve pırasa yiyen musallamıza gelmesin, namazgâhlarımızdan uzaklaşsın,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 yerimiz olmayan bu sakar'ı boyladık diyecekler diyor Kur'an-ı Kerim. Cenab-ı Hak sizi ve bizi bu kötü encam ve akibetten muhafaza buyursun. Amen. Namazda tam tas tamam taharetini ikmal eden insan Rabbin huzurunda kıyam eder. Ben kısaca namazın bu erkanın üzerine basıp geçmeyi düşünüyorum.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 Alemin diye kıraatına başlarken, sırtıma yerleştirdiğin inhinalarla beni sürüm sürüm sürünmeden kurtaran Allah'ım, sana zerratı vücudum adedince hamd ve sena olsun, bununla başlıyorum sana kulluğa. Yeryüzünde ilk insanın isvati vücud etmesini hatırlatır kıyam. Kimi mahlukat yerde sürünürdü,